Teyemmümün niteliği ve farzları 198. Lügatta teyemmümün anlamı bir şeyi kastetmektir. Din deyiminde ise su bulunmadığı veya suyu kullanmaya güç yetmediği zaman toprak cinsinden temiz bir şeyle abdestsizi giderlemek için yapılan bir işlemdir. Şöyle yapılır. Abdestsiz olan yahut gusletmesi gereken bir kimse, İki elini toprak cinsinden temiz bir şeye bir kez vurup bununla yüzünü meseder. Sonra yine iki elini ikinci kez vurup bununla da dirseklerine kadar iki kolunu mesheder. Bu işlem abdestliliği gidermek yahut namaz kılmak veya taharetsiz sahih olmayan bir ibadeti yerine getirmek niyeti ile yapılır. İşte Teyemmüm'ün esası bundan ibarettir. O halde Teyemmüm'ün fazları bir niyet ve iki Mesih'ten ibarettir. Ümam, İmam Züfer'e göre Teyemmüm'de niyet farz değildir. 199 Teyemmüm bu ümmetin özelliklerindendir. Ahir zaman ümmeti için bir kolaylıktır. Yüce mabuduna ibadet edecek olan bir Müslümanın alışmış olduğu temizlik halinden yoksun olarak ibadet etmesini sağlar. Bu konuda Müslümanın duyduğu ruhsal bir ihtiyacı giderir. İnsanı yaratılışının aslı olan toprağa döndürerek, onda tevazu ve yaratıcıyı saygı duygularını canlandırır. 200. Tevmümün meşru kılınması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Hicretinin 5. senesindedir. Şöyle ki, Hicreti seniyenin 5. senesi, Şaban ayının ilk günlerinde, Uzağa kabilesinin bir oyma olan Beni Mustalık Savaşı'nda, Resul-ü Ekrem ile bin kadar İslam askeri, Susuz bir yerde gecelemişlerdi. Sabah namazını kılmak için, Abdest alacak su bulamadılar. Sabah yakın yolculukta bulunup da su bulamazsınız, Temiz toprak ile teyemmüm ediniz. Mehalindeki ayeti kerime nazil oldu. Teyemmüm ile namaz kılmalarına müsaade olundu. Asab-ı Kiram çok sevindi. Teyemmüm ederek sabah namazını kıldılar. Teyemmümün sünnet üzere yapılması. Sünnete uygun bir teyemmüm aşağıdaki şekilde yapılır. 1. Teğmüme başlarken besmele getirip namaz için tahareti niyet etmelidir. Hambelllere göre besmeleyi okumak vaciptir. Bunu yapmayınca teğmüm olmaz. 2. Parmaklar açık olduğu halde iki eli toprağa vurduktan sonra ileri sürüp geri çekmelidir. 3. Elleri kaldırınca eğer fazla tozlanmışlarsa, onları yan yana getirip birbirine hafifçe vurmalı. Bu şekilde ellerdeki tozlar silkindikten sonra bu ellerle bütün yüzü meshetmelidir. 4. İlk buruşta yapıldığı gibi elleri yine temiz toprağa tekrar vurduktan sonra silkmeli ve sol elin baş parmağını ayırarak diğer parmakların iç tarafları ile sağ elin parmak uçlarından başlayarak kolun dış tarafını dirseklere kadar çekip meshetmeli. Sonra yine sağ elin içi tarafına dönerek sol elin baş parmağı ile serçe parmağını halka ederek baş parmakla beraber elin ayası ile dirsekten bileğe kadar elin iç tarafını meshetmeli. Baş parmağı daha ileriye yürüterek sağ elin baş parmağının üstünü de mesetmelidir 5 sol elle sağ elin mesedelişi gibi Aynen sağ ellede sol eli mesetmelidir 6 Açıklandığı şekilde temimde sıra gözetilerek önce yüzü sonra kolları messetmeli ve bu işlemde kesinti yapmamalıdır tememimin şartları Temimi mübah kılacak bir özür bulunmalıdır. Bu özür gerçek olarak veya hükmen suyu kullanmaya güç bulunmamaktadır. Şöyle ki, abdest alacak veya guslayacak kimsenin bulunduğu yerden en az 1 mil 4000 bin adım uzakta suyun bulunmasıdır. Bu durumda su gerçekten bulunmamış sayıdır. Yahut su bulunur da onunla yıkandığı takdirde, hastalanmaktan, hastalığın artmasından veya uzamasından tecrübesi neticesi olarak korkarsa veya yetkili Müslüman bir doktor su kullanmasını zararlı sayarsa yine teyemmüm edilir. Çünkü hükmen su bulunmamış demektir. Malikilere göre yetkili Müslüman bir doktor bulunmazsa bu teyemmüm konusunda Müslüman olmayan yetkili bir doktorun Sözü yeterlidir. Şu durumlarda da hükmen su bulunmamış sayılır. Cana, mala, şeref ve emanete ait bir tehlikenin yakında bulunan bir suyu kullanma halinde bulunması, bulunan suyun abdest veya gusle yetişmemesi, bulunan su abdest veya gusle harcandığı takdirde kendisinin veya arkadaşının veya beraberindeki hayvanın susuzluktan helak olacağını kuvvetli bir ihtimal ile bilmesi, kuyudan su çekebilmek için ip ve kova gibi aletlerin bulunmaması, bulunan su ancak pisliği gidermeye kafi gelip de bundan fazla su bulunmaması, mevcut olan su ile abdest alındığı veya gusledildiği takdirde bayram ve cenaze namazlarının tamamen kaçırılacağından korkulması. Ancak bu bu namazların bir kısmına yetişebileceği anlaşılınca veya cenazenin velisi olur da kendisini bekleyeceklerini bilince tevmüm etmek caiz olmaz. Yine sadece namazı kaçarmak ile kazası mümkün olan bedeli bulunan namazlar için tevmüm etmek caiz olmaz. Cuma ve diğer vakit namazları gibi. Çünkü bunlara yetişilemezse cuma yerine öğle namazı kılınır. Vakit namazlarına yetişilemezse bunlar kaza edilir. 203. Teğemim ederken niyet bulunmalıdır. Şöyle ki temim edecek kimse elini, temim edecek toprağa korken veya eline dokunan toprak ile yüzünü mesle başlarken, bu işi abdestsizlikten temizlenmek, namaz kılmak veya abdestsiz yapılması caiz olmayan bir ibadette bulunmak maksadı ile yapmalıdır. Böyle bir niyet olmaksızın alınan bir teyemmüm ile namaz kılınmaz. Sadece teyemmümü niyet etmek yeterli değildir. Bu duruma göre su bulamayan abdestsiz bir kimse Kur'an'ı elinde almak veya bir mescide girmek niyetiyle teyemmüm etse bu teyemmümle namaz kılması sahih olmaz. Çünkü bu Kur'an'ı tutmak abdestsiz caiz değilse de bunu yapmak bir ibadet değildir. Maksat ise Kur'an okumaktır. Abdestsiz olarak ezbere Kur'an okumak caizdir. Boy abdesti almak durumunda olan bir kimse için mescide girmekte taharet şarttır. Fakat bu da kasdolunan bir ibadet sayılmaz. Onun için bu maksatla alınan teyimmim ile namaz kılanmaz. Abdestsiz bir kimse için ezber olarak Kur'an okumak bir ibadet ise de bunun yapılması taharete bağlı değildir. Taharetsiz, abdestsiz yapılabilir. Ezan okumak, ikamet yapmak, kabirleri ziyaret etmek, ölüyü gömmek, selama karşılık vermek veya hayırlı bir iş yapmak niyetiyle yapılan teemmümlerle de namaz kılınamaz. 204 Tevmüm her yönden temiz olan toprak cinsinden bir şeyle yapılır. Şöyle ki, üzerlerine pislik dokunmamış olan toprak, kum, çakıl, horasan, alçı gibi toprak cinsinden olan şeylerle temim yapılır. Yine taş cinsinden olan mermer, kiremit, tuğla, yakut, zümrüt, zebercet, tutya ve mercanla veya nemli olsun, yanık olsun, toprakla veya Çoğu toprak karışımı olan maddelerle, kaya tuzu ile çamurla sıvanmış duvarla da teyemmüm edilebilir. Bunların üzerine toz bulunması şart değildir. Fakat kurumadıkça çamurla teyemmüm edilmez. Bu İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Azam'a göre vaktin çıkmasından korkulur ve çamurun toprağı sudan ziyade olursa çamur ile teyemmüm edilir. Odunların ve otların yanmasıyla meydana gelen küllerle, demir, altın, gümüş gibi eriyip şekil değiştiren ve yumuşayan madenlerle, inci, cam, kumaş ve elbiselerle, hayvan postakileri ile teğemmüm yapılmaz. Çünkü bunlar toprak cinsinden sayılmaz. Ancak bunların üzerinde belli bir şekilde toz bulunursa, o zaman üzerlerinde teğemmüm edilebilir. Bir de Üzerlerindeki topraklardan dolayı cevher halinde bulunan altın, gümüş, bakır benzeri madenlerle teyemmüm edilebilir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Şafii'ye göre teyemmüm yalnız toprakla yapılır. İmam Malik'e göre toprak ve kumla teyemmüm caiz olduğu gibi otlarla, ağaçlarla ve karla da caiz olur. İmam Ahmed İbn Hanbel'e göre teyemmüm yalnız yanmamış olan ve başkasından gasp edilmemiş olan tozlu bir haldeki temiz bir toprakla yapılır. Kum ve diğer şeylerle yapılmaz. 205 Tahareti engelleyen durum son bulmuş olmalıdır. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan daha kesilmeden abdest alınamayacağı gibi teğmüm de yapılamaz. 206 Mese engel olan deri üzerindeki kurumuş hamur ve balık pulu gibi şeyler giderilmiş olmalıdır. Aksi halde Mesih yüz ve kolları kollar üzerinde bulunan engeller üzerine yapılmış olur. 207 Tevmüm iki elin iç taraflarını iki kez toprak cinsinden temiz bir şey üzerine koymakla yapılmalıdır. Bununla beraber niyet eden kimseye başkası tevmüm ettirebilir. 207 208. Tevmim iki elin veya bunların yerini tutacak olan bir şeyin tümü veya çoğunluk kısmı ile yapılır. Bunun için iki parmakla tevmim caiz olmaz. Fakat bir el ile yüz ve diğer bir elle de kol mesedilebilir. Bu halde bir elle tekrar toprağa vurup diğer kolda mesedilir. Eli çolak olup su kullanamayan kimse yardımcısı yoksa yüzünü ve kollarını yere sürmek suretiyle tevmim eder elleri ve kolları kesilmiş olan kimse de yalnız yüzünü yere sürerek tevmim eder bu kimsenin yüzünde yara bulunsa tevmim etmek sizin namazkılar 209 yüz ile kollar tamamen mesedilmelidir yüz kısmı sayılan yerin her tarafı mesedilir Yüzük ve bilezik gibi şeyler ya çıkartılır veya yerlerinden oynatılır. Diğer bir görüşe göre organların çoğunluğunu mesh yeterlidir. Dörtte bir kısmın mesedilmemesi edilmemesi sıhhatine engel olmaz. Teğmümü mübah kılan ve kılmayan bazı haller 210 Henüz namaz vakti girmeden de teğmüm edilebilir. Fakat namaz için müstahap olan vakit geçmeden Su bulunabileceği tahmin edilen, su buluna, su bulabileceğini tahmin eden kimse için teğmimi geciktirmek menduptur. Üç imama göre bir namaz için vakti girmedikçe teğmim yapılmaz. Çünkü teğmim bir zaruret için taharet sayılmıştır. Özürlüğünün tahareti gibi vakitten evvel abdesti sahih olmaz. 211 bir mil mesafeden daha yakında su bulunduğunu sanan kimse, suyun bulunduğunu sandığı yöne doğru 3-400 adım gider veya birini göndererek suyu aratır. Ancak yolda düşman tehlikesi gibi bir korku olursa bu aratma yapılmaz. 212. Suyun varlığından bilgi verecek uygun bir kimse bulunduğu halde, ondan sormaksızın temim etmek caiz değildir. Bu durumda. Eğer tevhim ederek namaz kılar da sonra bir milden daha yakın bir yerde su bulunduğu kendisine haber verilirse kıldığı namazı iade eder. 213 Su bulunacağı kendisine söz verilen kimse kazaya kalma korkusu olsa bile namazını geciktirir. Ancak suyu vaat edenin yanında veya bir mil mesafeden daha yakınında su bulunmuş olmalıdır. 214. Boy abdesti alması gereken bir kimse, yalnız organlarının bir kısmına veya sadece abdestine yetecek kadar su bulsa yine teyemmüm eder. O suyu harcaması gerekmez. 215. Yalnız içilmek için kırlarda sarnıçlar içinde hazırlanmış olup herkesin yararlanmasına terk edilmiş bulunan sular teyemmüm etmeye engel olmaz. Ancak bu sular çok olur da abdest ve gusül almaya izin verilmiş olduğu bilinirse bu sular kullanılır, teyemmüm edilmez. 216. Acıların hediye için taşıdıkları zemzem suyu teyemmüm yapmaya engeldir. Ancak zemzemin içine en az bir misli kadar gül suyu karıştırılmış olursa, bu takdirde zemzem mukayyet su hükmüne girer ve onunla abdest almak caiz olmadığı için, Tevmüm yapılır. 217. Cünüplükten dolayı tevmüm etmiş olan bir kimsenin abdesti bozulsa cünüp sayılmaz, abdestsiz olur. Bu kimse yalnız abdeste yetecek kadar su bulsa bununla abdest alır. Bu kadar su bulamazsa tekrar namaz için tevmüm eder. 218. Abdest almak veya gusletmek için başkasının yanında bulunan suyu istemek gerekir. Ancak suyun çok kıt olduğu bir yerde istenmeyebilir. 219 Abdest alacak veya gus bir kimsenin ihtiyacından çok parası olduğu zaman, değer kıymeti ile veya biraz fazlasıyla satılmakta olan suyu ihtiyacı için satın alması gerekir. Fakat normal fiyatın iki misli ile satın almak gerekmez. Çünkü bu aşırı bir fiyattır. 220 Suyu kullanmaktan aciz olup da parası bulunan kimse, normal bir ücretle abdest verdirecek kimse bulursa teyemmüm edemez. 221. Başkasının yardımı ile abdest alabilecek olan bir kimsenin yardımcısı, kendi kölesi, kendi çocuğu veya kendi ücretli hizmetçisi ise teyemmüm etmesi ittifakla caiz olmaz. Böyle kendi başına abdest alamayacak derecede özürlü olan kimse, Abdes için kendisine yardım edebilecek başka bir adamı varsa yine tevmüm edemez. Zevcesinin bulunması da tevmüm etmesine engeldir. Kabul edilen görüş budur. Fakat İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre bu durumda olan kimse tevmüm edebilir. 222 bir zindanda hapsedilmiş olan kimse temiz su veya toprak bulamayınca İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre namazını sonraya bırakır. İmam İmam Ebu Yusuf'a göre bir şey okumaksızın namaz kılar gibi ayakta durur, rükü ve secde vaziyetlerini alır, kendisini namaz kılan gibi gösterir, sonra kurtulunca kılamadığı namazları kaza eder. 223 Abdest uzuvlarının organlarının yarısında veya çoğunda yara bulunan bir kimse temim eder. Fakat yarısından azı yaralı ise sağlam yerlerini yıkar ve yaraların üzerlerine meseder. eder. Temim yapmaz. Gusül içinde eğer vücudun yarısı veya daha çoğu yaralı ise temim edilir. Vücudun yarısından azı yaralı ise sağlam yerler yıkanır ve yaraların üzerleri Meselidir. 224. Bir abdest ile birçok farz ve nafile namaz kılınabildiği gibi bir teyemim ile de kılınabilir. İmam Şafi'ye göre bir teyemim ile yalnız bir farz namaz ve birçok nafile namaz kılınır. Sahi olan bir görünüşe göre, bir görüşe göre de bir teyemim ile bir farz namaz ve bununla beraber Ayrıca cenaze namazları da kılınabilir. Ancak bir teyemmüm ile bir farz namazdan başka bir farz namaz kılınamaz. Bu ihtilaftan kurtulmak için her farz namazda yeniden teyemmüm etmek daha iyidir. 225. Temiz bir toprak cinsinden çok kimseler teyemmüm edebilirler. Çünkü yeryüzü elde edilmesi ile kullanılmış sayılmaz. Teğmimi bozan haller 226 Abdestsiz, Abdesti bozan ve guslü gerektiren haller Teğmimi de bozar. Hükümsüz kılar. Teğmimi mübah yapan özlün kalkması da bu özürden dolayı yapılmış olan teğmimi bozar. Bu bakımdan su bulunmadığı için veya bir hastalık için yapılmış olan bir teğmim su bulununca veya hastalık kalkınca hemen bozulur. Su ile abdest alınmadıkça veya Cünüplük hali varsa yıkanmadıkça namaz kılınmaz. 227. Cünüplük sebebiyle yapılan teyemmüm abdest yerine de geçer. Araya yeni bir cünüplük veya abdestlik hali, abdestsizlik hali girmedikçe suyu kullanmaya güç yetinceye kadar bu teyemmüm ile birçok namaz kılınabilir. Aynı şekilde su ile gusleden kimse bu temizliği devam ettikçe abdest almaya gerek olmaksızın dilediği namazları kılabilir. 228 Bir özürden dolayı teyemim eden kimse, diğer bir özre tutulsa, birinci özrünün son bulması üzerine teyemim de son bulur. Diğer özür için tekrar teyemim etmek gerekir. Örnek, su bulunmadığı için teyemim eden kimse, henüz su bulamadan, abdest almaya engel teşkil edecek bir hastalığa yakalansa ve bu arada su bulacak olsa Önceki teğmimi bitmiş olur Bu hastalıktan dolayı Bu hastalıktan dolayı Tekrar teğmim etmesi gerekir Çünkü teğmimin sebebi Değişmiştir 229 Teğmim ile namaz kılmakta olan bir adam Su görse Namazı bozulmuş olur Abdest alıp yeniden Namaz kılması gerekir Fakat namaz tamamlandıktan sonra Suyun bulunması kılınan o namazın iade edilmesini gerektirmez.